Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail'a fıkıh kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlaligültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür Rabbimize. Teşekkür Neblam, ederim. iyilikler versin. Cümlemiz inşallah. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. Biz medresede öğrenim gören talebeleriz. Fıkhi bir konu hakkında aramızda anlaşmazlık çıktı. Sorumuz şudur. Alacaklı olduğum bir malı, borçlu olduğum bir başkasına havale etmem caiz olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu konu fıkıhta dillendirilen bir mesele. Be'ütteyn min men aleyhideyn, be'ütteyn min gayri men aleyhideyn şeklinde iki kuraldan bahsedilir. Zimmetteki borcu borçluya satmak, zimmetteki borçluyu borçludan başka birine satmak. İkinci şıkka cevaz verilmezken birinci şıkka cevaz veriliyor. Ancak bunu biraz açalım. Ne demektir bu? Ee, ve birkaç misal üzerinden açmak istiyorum. Yani biraz daha avami olarak, avam tabakanın da anlayabileceği bir konumda olsun. Ee, söz gelimi, benim size bir borcum var ee, ve ben bir borcumu size e, bir başka mal mukabilinde satış yapıyorum. Yani varsayalım 10 TL size borcum var. 10 TL mukabiline diyorum ki size şu bardağı satsam kabul eder misiniz? Hı hı. Siz de kabul ediyorsanız bu takdirde ben bu bardağı size veriyorum. Sizin bana vermekle mükellef olduğunuz o 10 TL ise benim size borcum olduğu için oraya sayışıyoruz. Evet. Böylece ben o zimmetteki borcu size satmış oluyorum. Fıkhen bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Buna bey üt deyin min men deyin denir. Yani borcu borçluğuma satmam. Bu normal klasik alışveriş. Bu sarf tarzıyla da olabilir. Yine misalimizde benim size 10 TL borcum var. Bu 10 TL borç mukabilinde size diyorum ki işte ben e, 5 dolar versem kabul eder misiniz? Hı -hı. Veya 3 dolar versem kabul eder misiniz? Siz de kabul ediyorsunuz. Ona mukabil ben size e, dolar veriyorum. Yani farklı bir cins evet. para veriyorum. Bu ne demektir? E, siz benden o e, dövizi satın alıyorsunuz. Ne karşılığında? TL karşılığında. Hı -hı. E, bu durumda her iki bedelin teslim alınması gerekir. Yani kabızlaşma gerekir. Evet. Ben size dövizi veriyorum. Siz dövizi teslim Hı -hı. aldınız. Hı -hı. E, benim ise bunun bedeli olan TL'yi teslim almam gerekir. Oysa daha önceden zaten zimmetimde var olan bir borç vardı. Evet. Yani evvelki o teslim şu andaki teslim makamına kıym olur ve böylece alacak verecek aramıza kalmaz. Hı -hı. E, bu yapılan alışverişte geçerli olur. Ama bu iki misalde de dikkat edilirse hep benim Borçlumla olan diyaloğumla evet. yani bir üçüncü şahıs meseleye girmiyor. Hı hı. Peki aynı durum bir üçüncü şahısla yapılacak olsa buna nasıl misal verebiliriz güncel olarak? Yine sarf aklından, e, benim size bir borcum var. E, o borcuma mukabilde bir çekiniz var elinizde, bir senediniz var. Hı hı. E, o çeki, o senedi farklı bir cins parayla üçüncü bir şahsa kırdıracak olsanız. Hı hı. Yani bendeki o alacağınızı bir nevi oraya satıyorsunuz, karşılığında ise ondan farklı bir cins para alıyorsunuz. Evet. Bu caiz olur mu? El cevap caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Her şeyden önce sarf aktinde her iki bedenin teslimi şarttır. Çek, senet bunlar peşin bir para niteliğinde değildir. Oysa onun karşılığındaki bedeli siz teslim aldığınız halde çeki vermekle daha o parayı teslim etmiş olmuyorsunuz. Hı hı. Bu manada sarf akdinde aranan peşinlilik ilkesi burada bozulacağı için bu caiz olmayacaktır. Be'ütt-i min gayri men aleyhi deyn. Yani borcu, borçludan bir başkasına, harici birbirine satma ile irtibatlı. Ancak bir borcu, bir başka borcu havale etmek bu kabilden değildir. Burada bir satış söz konusu değildir. Yine misal vermek gerekirse... ''Benim size 10 TL borcum var ama sizin 3. şahsada 10 TL borcunuz var.'' ''Evet.'' Ee, ''Diyorsunuz ki ona benim işte Fatih'ten şu kadar TL alacağım var. Sen o bana olan yani benim sana olan borcumu sen ondan alsan kabul eder misin?'' Hı hı. ''O onu kabul ediyor.'' Bana da diyorsunuz ki bana vermekle mükellef olduğun o borcu bana değil de o filan kardeşim arkadaşıma versen olur mu? Hı -hı. Bunu ben de kabul ediyorum. Yani havale şartlarına uygun bir şekilde evet. ben o ve siz üçlü olarak bunu kabul edersek artık bu saatten sonra siz aradan çekilmiş oluyorsunuz. Hı -hı. Siz bir nevi borcunuzu onu ödüyorsunuz. Neyle? Benden alacağınız miktarıyla. Hı. Ama daha henüz onu almadınız. Evet. Peki bu caiz midir? Biraz önce bahsettiğimiz şartlar doğrultusunda bu caiz olur. Hı hı. Yani bu bir havaledir. Evet. Borcu e, bir başkasına havale etmek. Peki e, satış ile havale arasında nasıl bir fark vardır? Oysa bu da değni, borcu. Üçüncü bir şahsa satmak gibi değerlendirilecek olursa caiz olmaması gerekir. Muhtemelen e, fıkıh talebesi olan o kardeşlerimizin aralarındaki ihtilaf e, ettikleri nokta bu olsa gerek. Evet. Yani burada bir çıkmazlılık var. Yani biz bunu bir satış olarak görürsek caiz değil ama bir havali olarak görürsek caiz oluyor. Bunu nasıl e, irdeleyeceğiz? E, mecelle kuralıdır. Mecelleyi ahkamın ikinci kuralı, üçüncü kuralı. El umuru bir makası el imbreti fil uqudilin makasit la lil vel meban itibar maksadadır, manayadır, akitlerde lafza değil. Hı hı. dolayısıyla sizin burada satış tabiri kullansanız da eğer mesele havale ise bu bir havale olaraktır. Ama havale yaptığınız şey satış havale tabirini kullandığınız halde eğer işlem satış akdi tarzında gerçekleşmişse bu bir satış aklıdır. Bu onun şartları irdelenecektir. Evet. Dolayısıyla bir borcu, zimmetteki bir borcu bir başkaya yere havale etmenizde problem yok. Mesele havale ise. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani havale ile satışının arasını nasıl ayırt etmemiz gerekir? Bunu anlatmadan önce buraya bir parantez açıp şu konuya temas etmek gerekir zimmette bir borcun sabit olması, bir borç oluşması iki şekilde düşünülebilir. Bir bildiğimiz klasik manada benim borcum var, sizde 10 lira, 20 lira, 50 lira borcum var şeklinde zimmetteki borç para olur. İkinci olarak da zimmetteki borç para değil, bir ayın olur, bir mal olur. Hı hı. Bu nasıl olabilir? Yani bir malın zimmette borç olması nasıl düşünülebilir? E, mallar birçok itibarla taksimi vardır. Bu itibarlardan bir tanesi de benzerlerinin olup olmaması itibarıdır ki bu açıdan misli ve kıyemi olarak mallar iki kısma ayrılır. Evet. Buğday, arpa, şeker, hurma emsali mallar misli mallardır. Hı -hı. Ee, i̇şte rahle veya ikinci masa ser gibi yani serisi olmayan, Hı -hı. devamı olmayan mallar da kıyemi mallardır. Ee, peki bu ne demektir? Şu demektir. Sözgelimi siz benim e, bir kilo buğdayımı telefeseniz. ...bana borçlu olduğunuz şey buğdaydır. Yani bana bir kilo buğday vermeniz gerekir. Ama siz benim işte şu bardağımı kıracak olsanız... ...bu bana vermekle mükellef olduğunuz bu bardağın misli değil... ...bunun değeridir, kıymettir. Çünkü bu bardak kıyamidir, misli değil. Oysa evet. buğday arpa mislidir. Bu şu demektir. Bardak veya bu emsal, işte ikinci el araçlar diyelim buna... ...bunlar zimmette değin olarak, borç olarak sabit olmaz... Ama misli mallar zimmette dein olarak, borç olarak sabit olur. Hmm. Biraz önceki misalimizde e, varsayalım siz benim işte 10 kilo buğdayımı telef ettiniz. Hmm. E, bu şu demektir ki sizin zimmetinizde bana 10 kilo buğday borcunuz Borkma. var demektir. Evet. Peki benim sizden alacağım olduğum o 10 kilo buğdayı sizden teslim almadan üçüncü bir şahsa satmam mümkün müdür, değil midir? İşte biraz önceki bahsettiğimiz kurallar hmm. burayla irtibattadır. O buğdayı ben sizden bir başkasına, hariçteki birine satmama imkan yoktur. Yani benim işte falanca kişiden şu kadar e, ton, şu kadar kilo alacağım var. Bu büyük bir ticaret de olabilir. Hmm. Demir, emsali işte ne bileyim beton gibi yani e, ticareti yapılabilen özellikle inşaat sektöründe kullanılan mallar da olabiliyor. Ben bunu size şu kadar bedele satıyorum. E, bu şekilde yapılan bir alışveriş geçerli midir? Bu geçerli değildir. Hmm. Çünkü bu değni yani borcu üçüncü bir şahsa satmaktır ki bunun caiz olmadığını biraz önceki kural ifade ediyor. Evet. Ama o borcu borçlusuna satmak ise caiz olacaktır. Bu nasıl olur? Ee, hani benim sizden işte 10 kilo buğday alacağım var. O buğday alacağıma mukabil siz diyorsunuz ki ben size işte şu üzerimdeki gömleği versem kabul eder misiniz? Hı -hı. Bu ne demektir? Gömlek ile buğdayın bir e, takası Kesinlikle. yani mukaya akdidir. Ee, yani bir nevi ben size buğdayı satıyorum. Neredeki buğday sizden alacaklı olduğum Hı. buğdayı size satıyorum. Karşılığında bedel olarak işte ceketiniz alıyorum veya para alıyorum fark etmez. Hı. Bu satış caizdir. Oysa yine bunu ben teslim almadım. Ama bu e, borçluya satış olacağı için bunda fiken herhangi bir mahsul lazım gelmez. O yüzden meseleleri tasvir ederken, e, yani özellikle bu kurallar çerçevesinde değin dendiği zaman, borç dendiği zaman mutlak para olarak bunu anlamamamız gerekir. Para da borç olabilir, misli mallarda borç olabilir. Para eğer borç olarak zimnette ise bunun bir başkasına satışı değil, havalesi sahittir. Biraz önce verdiğimiz evet. misalde olduğu gibi. Burada e, işte efendim be ütdeyin min gayrimen aleyhideyin olur. Bu caiz değildir denilmez. Çünkü ortada bir satış yoktur. Paranın e, belki borcun havalesi vardır ki fıkhi olarak e, havale şartları burada icra edilecek olursa sahiptir. Ama zimmetteki alacağınız para değil de işte buğday arpa emsali misli bir mal ise onu sizin üçüncü şahsa devretmeniz diye bir şey olamaz. Burada havale değil. Bu bir satıştır. Peki buna bir somut misal verelim. Yani piyasada bu nasıl olabilir? Ee, diyelim ki siz bir inşaat firmanız var. Ee, demir gibi üzerine zam gelmesi muhtemel olan malları daha önceden fiyatı keserek para veriliyor ve onu sabit gör. Diyor ki ben senden işte 10 ton, 20 ton, 100 ton veya 200 ton demir alacaklı oluyorum. Bu şekilde piyasada yapılan satış hakikleri vardır. Evet. Yani bu inşaat sürecinde bana şu anda demiri kullanmayacağım ama gelebilmesi muhtemel olan zamlardan etkilenmemek için onu peşin olarak bağlıyorum parasını evet. vererek. Tabii bu fıkken caiz olabilmesi sele makdi tarihiyle yapılırsa yani para peşin evet. mal veresiye o mal da misli mallardan olursa bu caiz olur. Daha sonradan o müteahhit demirciden alacaklı olduğu o tonajla demiri teslim almadan bir başka arkadaşına veya bir başkasına belli bir bedelle satış yapabiliyor. Hmm. Piyasada bu yaygındır. Evet. Çünkü oradan peşin parayı aldığı için ucuza almıştır. Daha, daha, daha sonradan fiyat demirin fiyatları yükselmiştir. kendisine elinde ihtiyacı yoktur ben bunu ne yapayım daha yüksek bir kar ile bir başkasına satayım şeklinde o demiri daha kendisi henüz teslim almadan onu üçüncü bir şahsa satış yapabiliyor. Evet. Caiz olur mu? El cevap caiz olmaz. Niye caiz olmaz? Birinci kural kural be'üttein min gayri menale bu. Yani alacağı üçüncü bir şahsa satmaktır ki bunun caiz olmadığını ifade ettik. Hı hı. İkinci bir problem ise sizin ondan satırsa aldığınız mebi. Yani satışa konu olan mal hı hı. daha henüz teslim almadınız. Mebi eğer menkul mallardan ise yani taşınır mallardan ise bil ittifak söz birliğiyle teslimden önce tasarruf geçerli değildir. Evet. Onu siz teslim almadan, kabz etmeden bir başkasına gerek hibe yoluyla, gerek satış yoluyla, gerek herhangi bir şekilde bir tasarrufa yetkiniz olmayacaktır. Bu sebeplerle bu caiz olmayacak. Günümüzdeki yapılan işlemlerden bir tanesi. Evet. Bunun misallerini çoğaltabiliriz ama inşallah anlaşılmıştır. İnşallah. Daha önceki bir programımızda da yine bu mallarla ilgili, satış konusuyla ilgili çok detaylı anlatmıştık. Kıymetli izleyenlerimiz yine onları da Lale Gül TV'nin internet sitesinden yeniden e, izleyebilirler inşallah. E, bir başka sorumuz hocam. E, bir firmanın çıkarmış olduğu bir sistem var. Sistem enerji sistemi. Güneş ve rüzgar enerjisine yatırım yapmak isteyen... <gülüyor> Ancak yeterli parası bulunmayan tasarruf sahiplerini güç birliği yaparak askeri 20 bin TL ile santral hissedarı yapıyorlar. Bu sistemin tamamı 4 milyon 200 kişi 20'şer bin vererek bu rakama ulaşılıyor. Elektriğin alıcısı dolayısıyla santralin geliri hazır. Bu gelir ortaklara pay edilerek dağıtılıyor. 5 kW'dan yaklaşık 750 kW elektrik üretiliyor. KW başına 30 kuruş desek 2250 TL gelir demek. Bunun 2000'i santral ortaklarına dağıtılıyor, veriliyor. 250 TL'si de firma yakalıyor. Bu sistem hakkında bilginiz var mıdır? Bu sisteme girmemiz caiz olur mu demişler. Daha önceden de ifade ettiğimiz üzere eğer bir mesele, ki bir mesele, ikili bir ise yani iki kişi arasında olan ferdi bir mesele ise o kişileri dinleyerek bildiğimiz kadarıyla cevap veriyoruz hı hı. ancak o bir ame'ye tahallük eden bir mesele ise bahse konu olan bir sistem gibi evet. ve bu yaygınlık kazanıyor siz hı hı. onun anlatımına göre caiz veya değildir dediğinizde o sizden aldığı bu fetva ile dışarıya söyleyecek oysa bir başkasının anlatımı farklı olur. Siz ona e, bir verkine verdiğiniz cevaptan farklı bir cevap verebilirsiniz. Hmm. Bu da fetvada tutarsızlığa sebebiyet verir. Çünkü e, onun önemsemediği bir durum vardır. Oysa fıkıhta çok önem arz eden bir meseledir. O önemsemediği için onu dillendirmemiştir. E, buna göre fetvanın seyri değişebilir. <gülüyor> o yüzden e, bu konuda aldığımız karar doğrultusunda diyoruz ki, bir sistem çıktığında özellikle alışverişe tahallük eden bir sistem çıktığında bireysel anlatımlara göre değil sözleşme metinlerini incelemeden biz bu konuda fetva Hı -hı. vermiyoruz. Evet. Yani caiz veya cevaz konusunda herhangi bir şey demiyoruz. Özellikle bu konudaki detaylı e, sözleşme metnini incelememiz gerekir. Bununla alakalı da e, bizim fetva komisyonuna e, soru gelmişti. Hı -hı. Ee, yine bize bu konu tevdi edildiğinde aynı bu size ifade ettiği meseleyi ifade ederek onlardan sözleşme metnini istemiştik. Yani kullanıcılardan, firmadan değil de e, bize bir sözleşme metni gönderildi. Ve e, yaptığımız araştırmada yani o sözleşme metni üzerine yaptığımız araştırmada tabi bazı kapalı yerler var. E, bu da belki firma yetkilileriyle görüşüp de açılabilecek şeylerdir. Çünkü bazı sözleşmeler kasır olabiliyor yani detaylı sözleşme oluyor, Hı. detaysız olabiliyor. Ee, bu manada e, fıkha etkisi olabilecek durumlar vardır. Ama kısaca anladığımız kadarıyla, yani bizim o sözleşmeden çıkardığımız kadarıyla, burada anlatımla değil de Hı. sözleşmeden çıkardığımız kadarıyla sistem şu şekilde. E, elektrik üretimi yani enerji üretimi e, şu anda e, raiç olan bir sistem. Hı hı. E, piyasası olan bir sistem ve devletin buna karşı bir teşviki de vardır. Bu da üç şekilde elde edilebiliyor. Elektrikle ki santral bu çok pahalıya mal olan bir sistem. E, i̇kincisi işte rüzgar vasıtasıyla üçüncüsü ise güneş enerjisiyle. Genel itibariyle bu iki ve üçüncü kısımları e, bireysel olarak yapılabiliyor. Evet. Yani insanların bütçesi buna yetiyor ki orada bir rakamdan bahsetti. E, ne kadar yani. diyordu? Yaktır. 5 kW'tan 750 kW. Yok o değil. Ee, yani şu kadar bir maliyetten bahsetti. Bu kadar yani, kişi toplanıyor. Ee, 4 milyon için 200 kişi 20'şer lira. lira. Yani 4 milyon liralık bir maliyeti Hı -hı. var. Tabii arsanın mülk olup olmaması harici, harici bir şeydir. Bir şey, evet. ee, burada şöyle bir sistemden bahsediliyor. İşte bu 4 milyon ile bu sistem kurulması gerekiyor. Hı -hı. Bunu bir kişi yapamıyor. Ee, ne yapıyor? Ee, 20 kişi bir araya geliyor. Ve 20 kişi verecekleri 20'şer lira rakam ile bu kimse bu parayı topluyor. Evet. Bu parayla kendisi bu sistemi bunlara satıyor. Hı hı. Firma bu sistemi bunlara satıyor. Çünkü bu genelde güneş panelleri şeklinde yapılıyor. Evet. Veyahut da işte dediğimiz gibi rüzgarla alakalı. Bu sistemi bu kişi bu şahıslara satıyor. Daha sonradan satın aldıkları bu sistemi tabii kuruyorlar. Ortada bir sistem var. Hı hı. Yani bir işleyen bir işlem var. Daha sonradan bu firma diyor ki onlara ben sizden burayı komple kiralayayım evet. ve size aylık olarak işte bahsettiği gibi şu kadar kilowattlı bu kadar bir kazanç hı hı. elde ediliyor. Ee, dolayısıyla 2000 lira gibine işte 20 şerliler kabil hı hı. 2000 lira bir para size veririm şeklinde ee, bir anlaşmaya giderek e, satmış olduğu o sistemi aynı şahıslardan kendisi kiralıyor. Hı hı. Ve bu şekilde işlem, yani onlarda da kira bedeli alarak bu işlem devam ediyor. Tabii bu anlatıma baktığımız zaman burada fıhken bir mahsur lazım gelmez. Hı hı. Yani siz bu bardağı bana 10 liraya satıyorsunuz, sonra ben bu bardağı size kiraya verebilirim. Hı hı. Üçüncü bir şahsa da kiraya verebilirim. Hiç kimseye kiraya vermeyip kendimle bunu çalıştırabilirim. Hı. Ama burada anladığımız kadarıyla sözleşmede bazı maddeler var. O maddelere baktığımızda şöyle deniyor. Siz bu sistemi satın aldıktan sonra kendi aranızda dahil bizim onayımız olmadan satma yetkisine sahip değilsiniz. Yani olur ya ben hissemi bir arkadaşıma satacağım veya biz hepimiz toplandık. Üçüncü bir şahsa satacağız. Buna yetkiniz yok. Benden bir başkasına, harici birine kiraya verme yetkiniz de yok. Yani illaki bunu bana vereceksiniz kiraya. Ee, ama çıkmak istediğiniz da kaç para verdiyseniz o kadar bedeli ben size vermeyi de taahhüt ediyorum. Hmm. Ee, bu aslında e, yine uygun günümüzde özellikle finansman meselelerinde sukuk konumuyla eşdeğer oldu. Neydi sukuk? E, bir malı satıyor sonra satmış olduğu malı kendisi kira ile e, kullanıyor. Hmm. E, i̇htiyacını gördükten sonra yine o bir bedeli geri iade ederek oraya tekrardan satın alıyor. Yani aslında e, firmanın nakit paraya ihtiyacı var. Evet. Nakit parayı piyasadan toplayacak ama o paraya mukabil ben size faiz veriyorum dese bu caiz olmaz. Hı hı. E, ve kimse de buna girmeyecektir. O zaman bir mal olması gerekir ortada. Ki mal var gerçekten bir yatırım da var ortada. O zaman ben sizi bu yatırımı e, siz alın ama bunu ben çalıştırayım. Size buradan aylık olarak kiramızı vereyim. Şimdi tasarrufları bende olsun tamam, diyor. Tamam bütün tasarrufları evet. bende. Oysa fuken bir insan bir mala malik olduğu zaman e, tasarruf yetkisine de kendisi sahip olmalıdır. Yani siz hem malı satacaksınız hem de tasarrufa yetkin olmayacak deme hakkına sahip değilsiniz. Evet. E, bu fuken bir problemdir. Yani şöyle olsaydı siz muhayyersiniz, bu sizindir ama bana da kiraya verebilirsiniz, bir başkasına da kiraya verebilirsiniz. Hatta siz de bunu çalıştırabilirsiniz şeklinde bir işlem olsaydı bunda bir sıkıntı e, en azından şu haliyle görmüyor idik. Hı. Ama burada tasarrufu tamamıyla kısıtlamaları, sizin başka bir tasarruf yapma yetkiniz yok, bunu mecburen bize kiraya vereceksiniz şeklindeki e, maddeler. Tabi maddeler bu ifade ettiğim tarzda değil ama bu manaya Hı. gidiyor. Ki bunu tek başımıza da okumuyoruz heyet halinde okuduğumuzdan hı hı. dolayı hemen hemen bütün arkadaşlarımızın anladığı bu söylediğimiz çerçevede hı hı. döndüğü için burada bir tasarruf yetkisinin kısıtlanmasından dolayı ciddi bir sıkıntı oluşuyor. O yüzden satış var gibi gözüküyor ortada bir satış yok kira var gibi gözüküyor ama bu kira mecburi olan bir kira hı hı. şeklinde bu açılardan fıkhen uygun olmadığı kanaatine varıyoruz. Ama dediğimiz gibi yani bizim için daha kapalı olan bölümler var. Çünkü bunu bir ortaklaşa şeklinde de yapma ihtimalleri var. Hmm. Yani kurum hmm. e, size burayı satıp daha sonradan sizden kiralama yerine burası kurumun mülküdür. Size bir kısmını satarak komplesinde ortaklılık evet. oluşabilir. Ve bu manada size bir pay veriyor. Yani kardan bir pay ama bu da tabii sabit olmaması gerekir. Hmm. Yani yüzdelik olarak tabii bunları da bilmemiz gerekir. Artı hmm. bir de şöyle meseleler var. Ee, devletin buna karşı bir teşvik olduğu için e, bir takım teşvikler var, bedeller var. Hmm. Bu bedeller meccanen olabiliyor. Kurum diyor ki bu bedelleri biz alacağız. Sizin bu konuda alma yetkiniz yoktur. Yani her ne kadar mülkiye size ait olsa da işle, e, bunun işleyişi bize ait olduğu için yani bu proje bize ait olan bir proje olduğu için e, buna dair bütün teşvikler bize dönecektir. Hmm. Sizin bununla herhangi bir irtibatınız olmayacak. Hı -hı. Bu da tabii kurum için güzel bir gelir kaynağı olabiliyor. Evet. Ee, belki meccanen değil, geri dönüşümlü bir e, bedel alma da olsa bu faizsiz bir bedel oluyor veya Hı -hı. çok düşük oranlarla oluyor. O kurum ticari başka faaliyetler olduğu için kazancını farklı alanlarda nemalandırabiliyor. Hı -hı. Yani bu ve bunun gibi daha birçok etken vardır. Oysa bu bir ortaksa, ee, bu hepimize yansıması gerekir. Hmm. Veyahut da ortak değil, mal sahibi o ortaklar ise siz değilseniz o zaman mal sahibine yansıtılması yani. gerekir. <gülüyor> Veyahut da bunu işleticiye mi veriyor? Bunu tam anlamamız gerekir. Hmm. Dediğimiz gibi sözleşmede bizim açımızdan kapalı noktalar var. Ama mevcut haliyle baktığımız zaman yani anladığımız kadarıyla, zahir olarak anladığımız kadarıyla e, bu bahsettiğimiz gerekçelerden dolayı caiz gözükmemektedir. Evet hocam. Şimdi bununla ilgili bu sistemler ve yine ev, araba almak isteyen veya işte işlerle ilgili birçok sistem çıktı artık. Hani bankalarla uğraşmayın diye ama e, daha öncesine verilmiş olan fetvalar vardı. Tabii ki sözleşmeler yenilendi mi, yenilenmedi mi? Onlarla ilgili e, herhalde bildiğim kadarıyla fıkıh kuruluna yeni bir sözleşme gelmedi değil mi Yok, hocam? gelmedi. Gelmediği için de e, yine bu sistemlere girmek isteyen, düşünen... İzleyenlerimiz varsa onlar da yeni sözleşmeler alıp veya bu firmalarla görüşüp firma yöneticilerinden İsmaila Fıkıh Kurulu'yla özellikle görüşmelerini talep ederlerse en azından buradan e, tüm izleyenlerimize veya e, buna girmek isteyen kardeşlerimize bir yardımcı e, olmuş oluruz. Bir diğer e, sorumuz da hocam biz beş kardeşiz, üç kız, iki erkek. Babamın büfe dükkanı vardı. Erkek kardeşlerimiz burada çalıştılar. Biz maaşlı çalıştılar. Bu dükkanın kazancıyla bazı mülkler de alındı. Babam vefat etmeden önce iki erkek kardeş oturmaları için de ev aldı. Babam vefat etmeden önce de erkeklerden biri vefat etti. Sonrasında bazı mülklerini de babam diğer erkek kardeşimin üzerine yaptı. Şimdi mal paylaşımı yapılırken nasıl yapmalıyız? Alınan mülkleri erkek kardeş biz çalıştık aldık diyor kızların hakkı yok diyor. Biz mal, e, mal paylaşımını nasıl yapmalıyız diye sormuşlar. Maalesef çok sıklıkla karşılaştığımız evet. meselelerden bir tanesi. Yani özellikle kardeşler arasında e, kopmalara vesile olan mal taksimi, mal davası hakkın var mıydı yok muydu işte bundan dolayı sen artık kardeşlikten de siliyorum bağlar kopuyor, Maalesef. akrabalık bağları kopuyor derken çocuklara yansıyor yenlere yansıyor. Ve aileler kopup gidiyor. Ve mesele dünya malı. Oysa o kardeş diğer kardeşi için bu olaylar olmadan önce başına bir bala bir musibet gelse bütün malından vazgeçecek şeklinde ona harcama yapacak. Evet. Ama o hale gelmeden hayattayken bir mal konumu olduğu zaman evet. e, maalesef orada şeytanın da vermiş olduğu vesveseler ile nefsin de girmesiyle... E, kopmalara vesile oluyor. Rabbim bu hale düşmekten ümmetin Muhammed'i muhafaza eylesin. Anladım. Her şeyden önce şunu bilmek gerekir, akrabalık bağları asıldır. Hı hı. Dünyevi bir takım mal uğruna bu bağların kopartılması hiç doğru bir şey değil. Hı hı. Belki bir tarafın fedakarlık yapması gerekiyorsa yapması da gerekir, evet. yapmak lazımdır. Illaki ki fedakarlığı karşı taraftan beklememek gerekir. Hı hı belki sizin yapacağınız bu fedakarlıktan dolayı karşı tarafta bunu görerek o da fedakarlıkta evet. bulunacak. Ama burada biraz iletişim kopukluğu olabiliyor. Hı. Veya niye ben yapayım? Ben abiyim. Kardeşim yapacak. Hı. Veya işte ben kardeşim hep ben ezildim şeklinde bazı olaylar da olabiliyor. Tabii bu söylediğimiz genel olarak yani evet. buradaki meseleyle alakalı değil. O yüzden temennimiz bu gibi olayların olmaması. Hı. Biliyorsunuz bizim e, İsmaila'da birçok birim var. Fetva birimi olduğu gibi bir de sulh birimi var. Hı hı. Sulh birimi e, hassas olan, dini hassasiyeti olan kardeşlerimizin kendi aralarında e, bir anlaşmazlık meydana geldiğinde bu anlaşmazlığımızı İslami ölçülerde nasıl çözebiliriz şeklinde e, danıştıkları bir birimdir. Evet. Yani biz bu anlaşmazlığı nasıl çözebiliriz, e, şeri şeri bu konuda bize ne diyor tarzında bir e, sul heyeti. E, ve şuna e, müşahede ettik ki bu heyete müracaat eden kardeşlerimizden, yani diyelim ki üç kişi geliyorsa iki kişisi kardeş ve mal davası evet. ve bu mal da miras malı. Geri kalan işte boşanmayla veya diğer e, ortaklılıklarla özellikle meselelerdir. Ama çoğunluğu yani üçte ikisini oluşturan mesele kardeşlerin hep mal davası olmuştur. Evet. Ve başlangıcında işte kardeşimdir, şu şekildedir, bu şekilde yani aralarında bir birlikteliğinden bahsederken daha sonradan eften püften bir takım meselelerle e, kopma haddine gelmeleri. Buna müsaade etmememiz gerekir. Evet. Gelelim konumuza. Ee, baba hayattayken e, çocuklarıyla yapmış olduğu iş iki şekilde düşünebiliriz. Hı hı. E, ortaklık tarzında yani baba bir sermaye veriyor, e, diğer çocuk da bir sermaye veriyor Hı -hı. ve ortaklaşa bir iş kuruyorlar ve bu manada bir işlem yaparak o işini genişletiyorlar. Hı -hı. Bu durumda o çocuk tabi babanın evladı olmasının yanı sıra babanın ortağıdır. Hı -hı. Ama kendisi de ortaya bir sermaye koymuş ve ortaklılık akt etmişlerdir. Hı -hı. Ama yok babanın bir tezgahı var, bir işi var. Ee, çocuk büyük olması hasebiyle babasının yanında babasına yardım ediyor. Belki yardımın da ötesinde e, daha fazla babasından daha aktif olduğu için işi de geliştirebiliyor, evet. büyütebiliyor, işte, e, nemalandırabiliyor ama babasının tezgahı. Yani evvel emirde de kurum bu şekilde. Evet. Bu durumda o evlat diğer kardeşlere nispetle bir farklı olarak kabul edilir mi? El cevap kabul edilmez. Bütün mal varlığı yine babaya aittir ve baba ahirete intikal edecek olursa o kardeş en ufak kardeş gibi yani hiç çalışmamış veya mefluş olan kardeşi de olabilir, ferşli olan kardeşi de olabilir, hiç faydası olmamış babasının çalışmasında o kardeş de aynı hakka sahiptir. Evet. Şer şerif nazarında. Yani ben babamla beraber çalıştım. İşte ben keser tuttum, şöyle yaptım. Siz daha okula giderken ben şu yaşta şöyle yapıyordum şeklindeki ifadeler... Tabii ki belki bir fedakarlıktır ama bu şer'an senin o malda diğerlerinin nispetle daha fazla hakkın olduğunu göstermez. Çünkü bayanlar hep evde oldukları için, çalışamadıkları için... Sadece bu bayan meselesinde oluyor. genellikle büyük kardeş ve ufak kardeş, yani ufak kardeş arasında da oluyor, evet. bu gibi olaylar cari olabiliyor. Hatta şunu bile duyuyoruz. Büyük kardeş diyor ki ben varis değilim diyor, ben babamın ortağım diyor. Dolayısıyla ben sizin gibi aynı şekilde babamın malının taksimi yok. Normalde babam vefat ettiği zaman ortaklık hissesi olarak bunun yüzde 50'si zaten benim. Hı hı. Geri kalan yüzde 50'sinde ise ben sizin gibi varisim evet. şeklinde. Bu gibi ifadeleri dahi duyabiliyoruz. Hı hı. Bunlar çok yanlış olan şeylerdir. Hatta bu konularla alakalı Hindiyede görmüştüm Allahu Alem Kerahiye bahsinde. Bir babanın tarlası olsa ve çocuklarını o tarlada çalıştırsa, çocukları derken yani bu lüçhanelmiş olan çocuklarını o tarlada çalıştırsa, onlar ücret almaya müstahak olmaz diyor. Yani işte burada normalde bedenen çalıştık, Hı. bir emek verdik, bu emeğin karşı olarak ücret. Buna müstahak olmaz diyor, özel bir akit yapmamışlarsa. Hı. Dolayısıyla babanın tezgahında bulunarak, yani babanın işini ilerleterek her ne kadar işi genişletmiş olsa da o baba malıdır. Ve baba malı olması hasebiyle baba ahirete intikal ettiği zaman diğer kardeşlerle bu kardeş arasında fıkhen yani hiçbir fark yoktur. Tabii bu konuda belki müsamaha olabilir. Yani diğer kardeş abisine ikramlı olarak tamam abi sen daha fazla al diyebilir. Herhangi bir cebir uygulamaksızın, evet. herhangi bir baskı olmaksızın kendi ihtiyarıyla. Hı hı. Birinci mesele bu. Yani burada işte abilerinin çalıştığından bahsediyor. Maaşlı olarak çalıştılar. Hem de artı maaşlı olarak çalışmışlar. Hı hı. Yani baba onları artı bir de maaşla vermiş. Hı hı. Dolayısıyla bütün kazanılan aslında babanın kazancıdır. Hı hı. E, tabii burada şöyle bir şey daha var. E, diyor ki kardeşlerinden bir tanesi babamdan önce vefad evet. diyor e, Bu durum e, halk arasında dede mahrumu diye tabir edilen e, bir mesele ki fıken e, normalde Uzak yani yakın akraba varken uzaha miras pay düşmez. Hmm. Ama burada o yakın akrabaların haklarından bir nebze feragat ederek o kişiyi de mirasçı kabul etmeleri ona da o payı vermeleri erdemliktir, hmm. güzel olanıdır. Hatta dede hala hayattayken o torunları için yani e, çocuğu erken vefat etti. Erken derken kendisinden önce vefat evet. etti. Bu vesileyle torunlarına fıken mal düşmeyeceğini bildiğinden dolayı onlara vasiyet etmesi de gerekir. Hı -hı. Hatta yani babalarına olsaydı ne kadar mirasa pay alacaktı o miktarı tespit ederek onlara o miktarı vasiyet eder. Hı -hı. Ama böyle bir şey olmasa olmaması durumundaysa amca ve halalar kendileri feragat ederek o yiyenlerini mahrum etmemelerini tavsiye ederiz. Evet. Diğer bir mesele ise. Zaten diyor ki, şey diyor hocam, ölmeden önce diyor iki erkek kardeşi oturmalar için ev almış diyor. Ama işte o kardeşler hı. acaba babam mı ölmeden önce kardeş mi ölmeden önce? Kardeşi ölmeden önce babası ikisine de şey almış hocam, daire almış oturmalar için yer, ev aldı diyor. Olabilir. Hı hı. O zaman yani bir nevi sanki o hakkı vermiş de olabilir. Vermiş gibi olabilir. O yüzden burada gerçekten mülkiyeti verdi mi vermedi mi bunu da bilmek gerekir. Yani. Hı hı. Baba hali hayatta çocukları arasında mal taksimi yapabilir. Evet. E, mal taksimi derken bizim Karadeniz bölgesinde yapılan taksim tarzında değil. E, Karadeniz'de işte e, bu malı ben şu, ben ölünce şurası senin olsun, burası senin olsun, burası da senin olsun şeklinde diyor ama bütün hak benimdir, ben ölünce. Bu bir vasiyettir. Hmm. La vasiyeteli eli varis, varise vasiyet geçerli değildir. Evet. Hali hayatta gerçekten verirsin, gerçekten mülkiyet onların olur, her türlü tasarrufa yetkilileri olur. O zaman bu gerçek vermektir. Hmm. Öteki türlü e, mal sizde kalacak, bütün intifası sizde olacak. Ben ölünce bu şekilde yapın, bunu deme hakkınız yoktur. şer i Şerif zaten sen öldüğün zaman o malı boşa bırakmayacak, onu gerekli yerlere e, taksimini en güzel biçimde zaten yapacaktır. Evet. O yüzden gerçekten baba mülkiyeti vermişse, e, Tabi verme liyakatına sahip olmasıyla beraber yani ölüm hastalığına kapılmadan önce, akli melekesini yitirmeden önce bunu yapmışsa bu geçerlidir. Tabi bu konuda geçerli olması ayrı bir şey. Eğer adaletsizlik yapmışsa bunun vebali de ayrı bir konudur. Hı hı. Yani normalde e, baba tamam fıken, hukuken e, çocukları arasında isteği gibi mal taksimi yapabilir. Ama adaletli olması e, tavsiye edilmiş. Hatta bu konuda e, birçok hadis-i şerifte vardır. Gerek Muvatta'da gerek Bukhari'de de Efendimiz aleyhisselatu Vesselam'ın gelen bir sahabe işte ben evlatlarımdan birine şu malı verdim şahit ol dediğinde Allah Resulü aleyhisselatu Vesselam diğer çocuklarına da aynısını verdim mi cevabını yok ya Resulallah karşılığını alınca inni la eşhedü ala cevurin ben zulüm üzerine şahitlik yapmam buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu bir zulümdür. Evet. Hatta İmam Muhammed'in hılafına eşitliliği kız ve erkekte de aynı oran olmasının gerekliliği. Hı hı. Yani e, erkeğe bir veriyorsan kıza da bir, erkeğe iki veriyorsan kıza da iki. Öldüğü zaman kıza bir, erkeğe iki o feraizdir. Evet. Miras hukukudur. Hı hı. Sizin taksiminiz değildir. Ama taksimde eşit olmasının gerekliliği. Daha sonradan gelen müteahhir ulema ise eğer bir gerekçesi varsa eşitsizliğe, tabii Şerif-i Şerif'in kabul ettiği bir gerekçe. Bu ne gibi olabilir? Bir evladı fasıktır, günahkardır, ee, elde edeceği o meblayı günah harcayacaktır. O daha fazla günah bataklığına girmemesi açısından e, bu manada bir farklılık yapabilir. Ee, ama öyle bir şey yok ise sadece kendi kanaatine göre ben onu daha fazla seviyorum ona fazla vereyim. Veya o erkek veya o ufak evlat işte benim yanımda şeklinde tar veya büyük evlat böyle bir şey yok. Eşit olması gerekir. Ama böyle bir taksim yapmamışsa zaten öldüğü zaman İslam hukukuna göre miras hukuku orada cari olacaktır. O böyle bir zulüm yaptıysa da e, ahirette onun bir cezası olacaktır. Vebali vardır, günahı vardır. Onu nasıl kurtarabiliriz hocam? Yani evlatlar kendi aralarında anlaşarak mı onu kurtarabilirler? Masır kaynaklarda yani eski esnafımızın kitaplarında şahsim olarak göremedim ama hmm. muasır bazı fetava kitaplarında buna dair şöyle ibareler gördüm yani bir baba hali hayatta çocuklar arasında adaletsizlik yapmışsa, hmm. adal, adil olmak sizin bir taksim yapmışsa ve ahirete de intikal etmişse babalarını o vebalden kurtarma adına çocuklarının kendi aralarında bu adaleti sağlamaları tavsiye ediliyor. Hmm. Hatta bazıları yapmasının gerekli olduğundan da bahsediyor ama dediğim gibi muasır kaynaklarda bu ifadeleri gördüm. Evet hocam Allah razı olsun. Anlamış Kıymetli hocam. izleyenlerimiz devam edeceğiz İlmihal programımıza kısa bir ara ardından inşallah yine kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz just izleyenlerimiz ilmi al programımıza devam ediyoruz. Bir başka sorumuz hocam. Üzerimde gıybet yaptığım için çok fazla kul hakkı var. Artık tövbe ettim, yapmamaya çalışıyorum. Bu kul haklarının üzerimden kalkması için helallik almaktan başka bir yol var mı? diye sormuşlar. Veya kafirin veya namaz kılmayanın gıybeti yapılırsa yine kul hakkı olur mu? Şüphesiz dinimiz gıybet konusunda hassas davranmış ve gıybetin kati haram olduğu Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesiyle de sabit olmuştur. Evet. Tabii gıybet nedir? Ee, öncelikle gıybet e, kişinin arkasından konuşuyorsunuz ve o kişi bu konuşulanı duyduğunda hoşnut olmayacaktır. Bu gıybettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde gıybeti tanımladığında sahabe-i soruyor. Ya Rasulullah, söylediklerimiz onda olsa da bu gıybet midir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevaben olsa zaten gıybettir. Eğer olmayan şeyi söylüyorsanız bu iftiradır. Bunun cezası daha farklıdır. Dolayısıyla gıybetin mahiyeti bu. Peki fasığın, işte günahkarın, kafirin gıybeti olmaz şeklindeki ifade. Bu şu demektir. Ameyi koruyabilme adına yani onun bir zararı var, itikadı bozacaktır evet. veyahut da farklı bir şekilde zarar verecektir. İnsanları o zarardan sakındırabilme adına bunu ifşa etmek mahiyetinde buna gıybet denmez. Evet. Ama böyle bir alaka, böyle bir mesele yok. Sadece keyfi olarak ferdi bir takım meselelerini dedikodu kabiliğinden gıybet bu konuda fasık veya Müslüman ayrımı olmaz. Evet. Gıybet gıybettir, haramdır, günahtır, artık kul hakkıdır. Ve kul hakkı ahirete tahallük eden bir hak olması hasebiyle kişinin e, sevaplarından karşı tarafa verilmesi, günahlarından alınması şeklinde değerlendirileceği için bu manada o kişiyi razı etmek, o kişiden helallik almak gerekecektir. E, ancak o kişiyi bulamıyorsak, e, yani ulaşamıyoruz, o kişiden helallik alma imkanımız yoktur. Bu manada ciddi tövbe istiğfar etmekle beraber en azından o kişi adına tasattıkta bulunmak da gerekir. Hmm. Ee, yani sevabını o kişiye bağışlamak kastıyla, e, niyetiyle e, hayır hasanatta bulunursunuz. Ama o pişmanlık kalpte her daim olmak kaydıyla. Hmm. Bu şekilde bundan vazgeçmek gerekir. Yoksa mücerret gıybet ettin, dedikude ettin, ya o adam zaten bey namazdır, onun gıybeti olmaz, böyle bir şey yok. Evet. Çünkü gıybetten kast edilen evet günahkarın, facirin gıybeti olmaz ama o fucuru ile insanları ifşa, e, ifsad edecek hı hı. ve siz o ifsadı önleme adına yapıyorsanız. Hı hı. Ama dedikodu olarak yapıyorsanız bu gıybettir, bu doğru bir şey değildir. Bu evet. konuda facir, Müslüman ayrımı yoktur. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da, hocam kural gereği dışarıdan halkın normal şartlarda girmesi yasak olan yerlerde, yeraltı madenleri, fabrika, okul vesaire... Buralarda Cuma namazı kılınır mı? Özellikle yeraltı konusunu aydınlamak <gülüyor> istiyoruz. Bu konuda fırsatımız var fakat tereddütteyiz <gülüyor> ee diye sorumuzu göndermişler. Buralarda Cuma namazı kılınır mı diye sormuşlar. Cuma namazının sahih olma şartlarından bir tanesi de iznaamdır. İznaam demek genel olarak bütün insanların oraya gelip namazlarını kılabilmesine izin verilmesi. Hı -hı. Dolayısıyla hususi mülklerde yani dışarıdan insanların girmesine izin verilmeyen, işte askeriye gibi e, veyahut da hapishane gibi veya işte özel e, talebe yurtları gibi veya bahsedildiği gibi işte maden Köylü ocakları gibi mi? bu gibi yerlere dışarıdan birileri gelemiyor ise buna izin verilmiyorsa... Yani gelmemeleri ayrı bir konu da izin verilmiyorsa Hı -hı. burada Cuma'nın sıhhat şartlarından bir tanesi olan bu izneam olmaması hasebiyle burada Cuma'nın kılınması sahih olmaz. Hı -hı. O yüzden bu konuda önem göstermek gerekir. Bunu birçok farklı şekilde soranlar olmuştu. İşte biz medreselerimizde Cuma'yı kılsak, dışarı çıkmasak peki dışarıdan oraya birileri gelebilir mi? Yok buna müsaade Hı -hı. yok. O zaman olmaz. Dışarıda çıkılması herkesin umumi bir şekilde kılabilmesi mümkün olan yerde olacaktır. Ama bazı kursların camileri vardır, mescitleri vardır, e, halka açıktır. Hı -hı. Beş vakit açık olması şart değil. Cuma saatinde açık olması da yeterlidir. Hı -hı. E, böyle bir yer ise orada Cuma namazının kılınmasında manevi bir durum olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz hocam, inek kreş sistemi caiz midir diye sormuşlar bir başka sistem. E, bir evvelki bölümde de konuştuğumuz üzere e, bu emsal suallerde dedik ya sözleşmeyi görmeden cevap Hı -hı. vermek doğru değil. Evet. Bununla alakalı yine yaptığımız çalışmalarda, hatırladığım kadarıyla Konya'da oluşturulan bir işlem bu. Şu şekilde işleniyor, hayvancılıkla alakalı bir yatırımcı kalkıyor. İşte hayvanları var, hayvan alıyor. Yani süt sağabilecek belli cins hayvan alıyor. Ve bunlara bir bedel biçiyor. Evet. Ve diyor ki katılımcılara işte bir hayvanın bedeli 5 lira, 7 lira neyse siz o bedeli veriyorsunuz. Hayvana satın alıyorsunuz. Hayvan sizin oluyor. Veyahut da bu hiç hayvan sahibi değil iken sizden aldığı o bedeliyle bir hayvan satın alıyor. Hmm. Tabii süt verebilme cinsine sahip olan bir hayvan satın alıyor. Ve bu hayvanın mülkiyeti size aittir. Ancak bu hayvan o kişinin ayarlamış olduğu o tesiste kalacak. Yemesi, içmesi o kişiye ait olacak. Ee, hastalığı gibi bir takım durumları olursa bu masrafları o kişiye ait olacak. Ee, ve bu hayvandan elde edilecek olan sütü belli bir miktar biçiyorlar. Diyorlar ki sen ayda işte 100 kilo, 200 kilo neyse şu kadar süt alacaksın. Süt alacaksın derken süt bedeli alacaksın. O süt bedelinin tespitte de, devletin bu manada kurumları var. O kurumların tespit etmiş olduğu fiyattan ayda sabit şu kadar ücret alacaksın. Yani bir nevi siz hayvanı sahip oluyorsunuz, daha sonradan sahip olduğunuz hayvanı o firmaya kiraya veriyorsunuz evet. ve karşılığında sabit ücret alıyorsunuz. Tabi burada ücretin sabit olmama durumu da var. Çünkü süt bedelleri standart değil değişken olabiliyor ama aşağı yukarı bir yıl devam ettiğini düşünecek olursak, değişmediğini düşünecek olursak bu manada fiyat sabit olabilir. Peki burada problem var mı? Var. Şu manada problem var. Bir malın mülkiyeti kime aitse o malın külfeti de o kişiye dönmesi gerekir. Oysa ben bu parayı size verdiysem ve bu parayla bu hayvanı ben satın alıp size kiraya verdiysem diyor kişi, bu hayvanın başına bir bela, bir musibet gelse de beni ilgilendirmez. Yani ben yine hayvanımı bilirim. Yani aylık olarak bu ücreti alacağım. Bir sene, iki sene ne kadarsa sözleşme. Bu bir sıkıntı. Artı, e, firma diyor ki yine sözleşmelerde okuduğumuz kadarıyla, hayvanın doğuracağı buzlağın mülkiyeti bize ait olacak. Yani hayvan sahibine ait olmayacak. Oysa bu onun e, nemasıdır, ondan bir cüzdür. E, mülkiyet e, o mal sahibine ait olması Hı -hı. gerekir, kiracıya ait olmaması gerekir. Bu ayrı bir sıkıntı, e, bu da e, bir problem. Bir sıkıntı da e, kira akti normalde tüketim malını olmamalıdır. Yani menfaat üzerine bir kira aktı olur. Ben size bu bardağı kiraya veririm, bardaktan istifade edersiniz. Hı -hı. Ama ben size vereceğim, mesela şekeri, tuzu, unu ben size kiraya veremem. Çünkü Hı -hı. o tüketim malıdır. Ancak mecellede tadil heyeti daha sonradan e, tüketime tahallük eden mallarda da kira aklinin caiz olduğu ile alakalı e, e, maddeyi biraz daha genişletmiştir. Örfi olan yerlerde söz gelimi arazi kiraya veriyor. Odun toplamak ağaç kesmek kasıyla. Bu da tüketime tahallük eden bir şey ama örfidir. Hmm. Dolayısıyla bu sütün alınmasına mukabili bu kirayı örf olması itibariyle caizdir. Kabul etsek dahi biraz önce bahsettiğimiz gibi yavrunun Hayvan sahibine değil de kiracıya ait olması, ee, artı hayvanın başına gelecek olan bela musibetlerin işte e, işletme sahibine, sahibine, sahibine ait olması. olması, yine devletin vereceği o e, yatırımların veyahut da işte vereceği teşviklerin hayvan sahibine değil de firma sahibine Bilmiyorum. dönmesi, ki onun içinde bu çok uygulama yapılıyor. Tabii burada da ama şunu da bilmek gerekir. Devlet gerçekten bunu mal sahibine mi veriyor yoksa işletme sahibine mi veriyor? Hmm. E, bu manada değişiklikte de olabilir. Hmm. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Ama bu gibi sıkıntılardan en azından yani en büyük sıkıntı yavrunun hayvan sahibine ait değil de firma sahibine ait olması veyahut da eğer bu bir ortaklılık ise yani bir kira akdi değil de bir ortaklık ise hayvan süt vermeyebilir. Bu sabit değildir. Ama ben aylık sabit olarak bu kadar rakamı alacağım demek, bu da ayrı bir sıkıntıya vesile olacağı için bunun caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz da, geçim sıkıntısı olmadığı halde av yapmanın hükmü nedir? Ben falan kuşun etini yemek istiyorum gibi bir isek, dinen ihtiyaçtan sayılır mı? Yeryüzündeki her bir nimetten istifade etmekte, Mubahlılık, serbestlilik dinimizde asli kurallardan kabul edilmiş ve bu manada el-aslu fil-eşya el-ibaha kuralı yani eşyada asl olan mubah olmasıdır, istimat edilmiştir. Ki Kur'an-ı Kerim ayeti ile اَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ erdi مَا Yeryüzünde ne var ise hepsini sizin için. Yaratan o Allah. Hmm. Bu ayet-i kerimeden e, çıkartılarak bu hüküm e, bir şeyin haramlılığı ispat edilmedikçe, haramlığına dair bir delil getirilmedikçe mubahlılık asli kuraldır. Birçok fıkıh kitabında bu ibareyi bulmamız mümkündür. E, av meselesi de bu kabildendir. İnsanlık tarihinden ilk insan Hazreti Adem'den bu döneme kadar e, av meşrudur, yapılmıştır ve <gülüyor> insanların buna dair olan ihtiyaçları. Peki bunun belli başlı şartları da vardır tabii ki. Yani mutlak manada avın meşru olması her avlanan hayvanın yenilmesinin helal olmasını gerektirmez. Avda aranan tıpkı teskiye dediğimiz kesim esnasında aranan şartlar gibi av içinde aranan bir takım şartlar var. İşte avcıda aranan şartlar, Müslüman olması, besmeleyle bu işi yapması veyahut da avcının kullanmış olduğu alette aranan şartlar, işte eğer av köpeğiyle bunu yapıyorsa o köpeğe muallem dediğimiz talim görmüş olması, fıkhen bir köpeğin talim görmüş olması nasıl sabit olabilir? İşte üç şey diyor. Birincisi çağrıldığı zaman geri dönmesi gerekir. Avını yakaladığı zaman avından yememesi gerekir. Bu önemli bir kuraldır. Yani bu manada işte şeyle de alakalı hakeza. Avcı kuşla alakalı da çağrıldığı zaman geri gelmesi gerekir. Gerçi avcı kuşta yakaladığından yememe şartı yoktur. Çünkü kuşların o manada eğitiminin zor olduğundan bahsediliyor kaynaklarımızda. Bütün bu şartlarla beraber yani avcıda aranan şartlar, av hayvanında aranan şartlar, haram bölgesinin hayvanını avlamak caiz olmayacaktır. Avlansa dahi mundardır. Av aleti dediğimizde işte, yaralayıcı, cerh edici bir alet olması gerekir. Yani e, fıken ki işte insan ava ok atsa, okun sivrucu değil de sapı av hayvanına vursa onu öldürse o darp ile, skal ile, ağırlıkla ile öldüğü için o da yenmez. Cerh olması, yaralaması gerekir, hmm. kan akması gerekir. Hocam, Artı şeyde var ya mesela elektroşokla mesela balık tutuyorlar. O da, balık konusu farklı. He, bu bahsettiğim farklı. mutlak av, av hayvanı. Hmm. E, deniz ürünlerindeki avlamada e, deniz ürünü siz hiçbir şekilde mundar yapamazsınız. Yani orada bir teskeeden bahsedilmez. Hmm. ...yeter ki sağlık açısından zararlı olmasın. Evet. Yani bazı hayvanlar hastalıktan dolayı kendi kendine ölmüş olup da... E, ...şişmiş ve sağlık açısından zararlıysa o yenmez. Evet. Ama öyle bir durum yoksa işte dinamit patlatma, elektrik verme... ...veya balık otu kullanarak e, deniz mahsulünü yakalamak... ...tabii bunlar doğru şeyler değildir, ayrı bir evet. konu. Yani şu manada doğru değildir. Sizin ihtiyacınız olan balık, ihtiyacınız olmayan yavruları da öldürüyor. Evet. E, nesli tüketiyor, e, topluma zarar veriyor... Evet. E, bu manada tabii ki doğru bir eylem değildir. Evet. Ama hayvanı mundar eder mi? Hayvan mundar olmaz. Dediğimiz gibi sağlık açısından bir sıkıntı yoksa. Avla alakalı meseleler balık hep isna edilmiştir. Hmm. Yani normal e, kara ve deniz, e, kara ve hava a, avcılığı ile alakalıdır. Hmm. Bu manada işte avlayacağınız hayvana e, aletin e, kesici olması, saplanıcı olması, hmm. ak, yani kan akıtması, dar bile öldürmemesi. Artı hayvanın ölümünde şüphenin olmaması. Yani diyor ki mesela bir insan bir e, kuşu avlasa, kuş suya düşse ve siz yanına vardığınız zaman kuş ölmüş olsa ihtimal vardır ki sizin vurduğunuzdan dolayı ölmüştür. İhtimal vardır ki suda boğulduğundan dolayı ölmüştür. E, suda boğulduğundan dolayı ölmüşse mundardır. Sizin vurmanızdan dolayı ölmüşse helaldir. mal اِشْتَمَعَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُّب۪يهَ غَلَبَ الْمُحَرِّمُ Kuralınca, yani haramlık ve helallik karşılaştığı zaman haramlık tercih edilir kuralınca o hayvan da yenmez. Yani bunun gibi daha birçok şartlar vardır. Yani cerh edici, yaralayıcı. Bir de hayvanı vurdunuz, yanına vardığınızda hayvan daha henüz ölmemişse bıçak ile boğazını kesmenizin gerekli olduğu, yani ihtiyari tezkiye dediğimiz gerçekten bir boğazlamanın olması. Çünkü boğazlamanın e, aranmaması cebri tezkiye. Yani siz vahşi bir hayvan onun yanına ulaşamıyorsunuz veya kaçıyor sizden bu manada e, hırkı yaratılışta. Böyle bir hayvan içindir. Hatta buna şöyle misal verilebilir. Yaratılışta vahşi olan yani av hayvanı olduğu halde ünsiyetiyle beraber sizden kaçmayan bir hayvanı e, tüfek gibi av aletiyle avlamanız caiz olmaz. Yani Varsayalım size alışmış olan bir geyiniz var. Evet. Ee, sizin yanınıza gelebiliyor veya siz onu normal koyunlarınız gibi e, yanınıza besliyorsunuz. Yani isteseniz bıçakla boğazından kesebiliyorsunuz. Hı. Böyle bir hayvanı vurarak öldürseniz bu hayvan bundar olur. Çünkü Hı. orada asıl olan yani ihtiyari tezkiye dediğimiz Hı. boğazlama usulünü uygulayabilirsiniz. Hı. Boğazlama usulünü uygulayamayacağımız hayvanlarda Sait dediğimiz avlama usulü caiz olacaktır. Dolayısıyla bütün bu şartlara riayet edilmek suretiyle avlanmak meşrudur. Ee, peki burada yani bir ihtiyaç olmaksızın yapılması hayvanı mundar eder mi? Mundar etmez. Ama tabii israfa kaçmamak gerekir. Yani e, avladığımız hayvanı yememiz, yeme ihtiyacımız varsa bunu yapmamız, aksi takdirde avlayıp onu orada heder etmek, onu orada bırakmak, bu manada dikkat etmek gerekir. Bir de yine amme ile alakalı e, bunun belli mevsimleri var. Hı. Tabii bu mevsimleri belki klasik kaynaklarımızda böyle bir ibare bulamayız. Ama bu e, yaygınlık kazandığında işte üreme mevsimlerinde yapılacak olan avcılık e, neslin tükenmesine vesile olabilir. Hı. Bu gibi şeyleri de riayet etmek gerekir. Özellikle balıkçılık sektöründe bunu maalesef görebiliyoruz. Hatta şimdi boyutlardan bahsediyor. Şu kadar boyutun altında balık ne tutun, ne alın, Navlayın. zira bu yavru balıklar o balık neslinin tükenmesine vesile evet. olabiliyor. E, bu manada amel ile alakalı meselelerde dikkat etmek kaydıyla avcılık meşrudur yeter ki şartlarına riayet edelim. Hı hı. Şartlarını da öğreneceğimiz mahal avcılık kulübü değil bu manada fıkhi meseleleri bilen biridir. Evet. Yani çünkü illaki avcılığın belli kuralları vardır hı hı. ama fıkhi kurallarını e, öğreneceğimiz yerler kitaplarımızdır. Buralardan bunları irdelememiz, görmemiz gerekecektir. Hocam hani helal olan malların veya e, mübah olması konusunda konuştuk ya hani da hep soruluyor. Bazı insanlar mesela malı mülkü çok fazla olduğu için işte 30 bin liraya da araba var, 300 bin liraya da araba var. Veya ne bileyim 20 liraya da ayakkabı var, 500 liraya da ayakkabı var. Bu insanların işte 500 liralık ayakkabı giymesi de bir israfa mı giriyor veya normal malı olduğu için bu adam alıp giyebilir mi? Noktasında bir soru var ya. Şimdi bu nispidir. Evet. Yani birine göre 10 liralık araba çok lükstür birine göre 10 liralık araba çok kötü bir arabadır. Evet. Dediğimiz gibi bu bir nisbidir. Bahsettiğiniz gibi işte birine göre 100 liralık ev çok güzel bir evdir. Diğerine göre 100 liralık ev oturulacak gibi bir ev hı. değildir. Evet. Tamamıyla nisbidir. Fıkıhta nafaka babını işlerken yani bir kadının kocası tarafından nafakası temin edilmesi gerekir. Hı hı. Bu nafaka nasıl temin edilecek, neye göre ölçülecek? Evet. Burada ailelerin yapısı önemsenmiş. Kadının evet. ve erkeğin maddi durumu önemsenmiş hı hı. ve bu manada bir nafaka biçiliyor. Bu da şu demektir ki bu konuda belli bir standart getirmek mümkün değildir. Hı hı. Yani e, belli bir toplumda bahsettiğiniz gibi 300 liralık 400 liralık araba ciddi rakam olan evet. bir araba. Bir servet birilerine göre belki ömrü billah göremeyeceği bir rakam evet. ama diğerlerine göre muhtat normal e, kendi düzeyinde e, ayağını yerden kesebileceği bir araba şeklinde evet. de algılanabilir. O yüzden bu konuda herkesin kendi bulunduğu konum doğrultusunda israfa kaçmama, hmm. e, tabii bir zenginin zenginliğini ifşa etmesi güzel bir şeydir. Hmm. Mevla Teala Hazretleri kulunu, kuluna verdiği nimeti kulun üzerinde görmek ister. Evet. Bu konuda hadis şerifler de vardır. Ama bu kibir, riya gösteriş için değil, hmm. o nimeti sergileyerek, kendisinden bir şey talep edilmesinde onu verebilmesi. Hmm. Yani benim maddi durumum yerindedir. ihtiyaç sahibine ben verebileceğim şeklinde olmalıdır. Yoksa hava atmak için değil. Evet. Bunu da veyahut da diğer bir taraftan işte garibandır, muhtaçtır ama kendisini o halde göstermesi bu doğru bir şey değil. veya Bir yerlerden keserek bunu yapması bu da doğru bir şey değildir. Hı -hı. Yani her halükarda muhtedil olmak gerekir. Evet. E, aşırıcı olmamak gerekir, aşırı davranmamak gerekir. O yüzden bunda belli bir standart getirmek doğru değildir. Hı -hı. Bu kişinin bulunmuş olduğu konumu, mevkisi itibariyle değerlendirilecektir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz hocam. Katılım bankalarının vermiş olduğu keyiz için kullanılabilecek kredi kartı veya nakit para caiz midir? Tabii bununla alakalı çok işlemler var, çok evet. farklı sistemler var. Ee, genel olarak şöyle diyorduk zaten, katılım bankalarına biz mutlak manada caizdir demiyoruz. Hı hı. Her bir Müslüman şahsı adına yapacağı işlemde fetva sormasını tavsiye ediyoruz. Bu hangisi olursa olsun böyledir. Ee, çünkü e, ismin değişmesi, e, mahiyetin değişmesi demek değildir. Yani ismine murabaha dersin, işte müşareke dersin, oysa yaptığın işlem faizi bir muamele ise o isim onu helal yapmaz. Dolayısıyla burada asıl olan muamelenin yapılış şekli. Burada da katılım bankalarının tüket, tüketim kartı olarak çıkarmış olduğu tarzda yapılan bir sistem. Yani siz bir mal, bir ürün alıyorsunuz ee, daha sonradan o ürüne vade yapıyor ve o vadenin üzerine bir fark koyarak finans kurumu o bunu sizden tahsil ediyor. Evet. Normalde direktmen bunu bir para verip paraya vade tanıyarak fark alması faizdir. Hı -hı. Açık bir faizdir, caiz olmaz. Ama bunu murabaha yoluyla yaparsa yani o ürünü önce finans kurumu kendi adına alıp üzerine karını koyarak size satarsa bu fıken murabaha sistemi dediğimiz caiz olur. Hı -hı. Yeter ki şartlarına riayet edilsin. Peki bu dediğiniz gibi ihtiyaç kredilerinde yapılan sistem böyle midir? Orada birçok farklılıkların olduğunu müşahede edebiliyoruz. Şöyle ki size bu kartı veriyor. Siz gidiyorsunuz o kartla bir ürün alıyorsunuz. Hı hı. Ama ürünü kendi adınıza alıyorsunuz. Evet. Niyetiniz böyle. Daha sonradan size bir mesaj geliyor. Almış olduğunuz şu ürünün işte fiyatı bu kadardır. Dilerseniz buna 10 taksit yapalım. Ayda şu kadar ödemek kaydıyla. Hı -hı. Siz eğer buna onay veriyorsanız sanki banka onu kendi adına önce siz yani siz banka almış adına mı? almış oluyorsunuz. Evet. Sonra banka onu size ikinci bir akitle satmış oluyor. Hı -hı. Peki gerçekten bu böyle midir? Ee, öncelikle bunu tespit etmek gerekir. Bir de şöyle bir mesele var. Siz o ürünü alıyorsunuz, belki de o ürünü tüketmişsinizdir ama kredi kartı ilinin post makinasından geçilme esnasında ortada bir mal yoktur. Evet. Özellikle inşaat sektöründe bunu görebiliyoruz. Yani siz bir tadilat yapıyorsunuz evinize veyahut işte bir e, köyünüzde bir yer yapıyorsunuz, bir ahır yapıyorsunuz veyahut da evinizin üzerine bir kat atıyorsunuz. İhtiyaç kredisi olarak e, bir finans kurumuna gidiyorsunuz, size bir limitte kart veriyor. Ve siz o limit kartla işte kum alıyorsunuz, çiment alıyorsunuz, inşaat malzemesi alıyorsunuz. Ama genelde köy yerlerinde kişiler birbirlerini tanıdığı için bir güven vardır. Evet. Kişi gidiyor işte tuğlasını daha önceden alıyor, çimentasını alıyor, işlemi yapıyor. Vaz... Yani o kumu kullanıyor, tüketim malı tüketilmiş bir hale geliyor ve daha sonradan kartı verip post makinesinden geçiyor. Oysa banka satışı o anda görüyor. Daha önceden böyle bir satışının olduğundan haberi yoktur. Hmm. Ve diyor ki benim adıma almış olduğun işte o tuğlayı şu kadar kârla sana sattım diye bir mesaj gönderiyor. Oysa ortada tuğla muğla hiçbir şey yok. Hmm. Tüketilmiş bitmiştir. Bu gibi sıkıntılar olacaktır. Dolayısıyla bunu da biz mutlak manada caizdir demiyoruz. Gerçekten şartlarına riayet edilmesi gerekir. Hmm. Yani o mal e, e, siz alırken kurum adına alacaksınız. Ve o mal kurumun mülkiyetine intikal edecek. Fırken intikal edecek, daha sonradan kurum ikinci bir rakipte onu size satacak. Ama bu sembolik değil, gerçekten olacak. Bu şartlara riayet edilirse olabilir. O yüzden biz bu gibi e, özellikle tüketime tahallülü eden, ihtiyaç kredisi tabiriyle kullanılan bu işlemlere pek yeşil ışık yakmıyoruz. Pek doğru Hı. görmüyoruz bu bahsettiğimiz sıkıntılardan dolayı. Efendim işte kart verirken biz zaten onlara vekalet verdik tarzında bazı konuşmalar da gerçekleşebiliyor ama ne kartı alan kişinin bundan haberi ver, ne kartı veren memurunun böyle bir bilgisi evet. var. Bunlar ciddi manada sıkıntıya vesile olabiliyor. O yüzden biz her bir Müslümanın şahsı adına yapacağı işlemin fetvasını sormasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet hocam. Bir başka sorumuz da ben sünnete uyumak için sebepten doymadan, yemekten doymadan kalkmaya çalışıyorum. Bu sebepten dolayı annem az yersen hakkımı helal etmem diyor. Ne yapmam lazım demiş <gülüyor> hocam? Maalesef annelerin her daim kullanmış olduğu bir ifade, istediği şey olmadığı zaman... Annelik hakkımı helal etmem, sütümü helal etmem. İşte ben sana bakarken şöyle sıkıntı çektim, evet. şöyle oldu, böyle oldu şeklinde. Gerçekten dinimiz anne baba hakkına çok önem göstermiştir. Ee, bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri dahi vardır. Ee, bir çocuğun ana babasına karşı tavrının ne olması? Hiçbir mazeret bir evladın anne babasına saygısızlık yapmasını meşru kılmaz. Evet itaatsizlik yapmasını meşru kılmaz. Ancak bu şu demek değildir. Anne babasına itaat, Allahu u Azimüşşan'a isyan konusunda olursa bu itaat itaat olmaz. Tabi böyle bir e, itaatte yani anne babanızın sizden talep ettiği şey e, şerif-i şerifte haram olan bir şey ise burada anne babanıza karşı saygısızlık yapma hakkını da şerif-i şerif size vermiyor. Ama o konuda itaat etmeyeceksiniz. Güzel bir diliyle, güzel bir lisan ile onu ifade edeceksiniz. E, bu manada e, dikkat etmek gerekir, genel hatlarıyla. Yani onlara karşı saygılı olacağız, onlara karşı üzüm merkezli olacağız, e, istediklerini şer şerif çerçevesinde icabet edeceğiz. E, bu manada e, onların ihtiyaçlarını gidermekle mükellefiz. E, bu doyumu meselesine gelince de e, bir evlatı anne, yani evlat ne kadar büyürse büyüsün annenin gözünde hala daha çocuktur. Ee, bu vesileyle onun karnının doyması anne için çok önem arz eden bir şeydir. Ee, ve bu kardeşimizle sünnet olması mahiyetiyle aslında şerif şerife göre yemenin şekli olarak sofradan doymadan kalkmanın gerekliliği ama annem ise bana kızıyor ne yapacağım diyor. Ee, burada tabi aslan şerif şerifin e, tabirine baktığımız zaman sofradan doymadan kalkmak aç kalkmak demek değildir. Ee, günümüzdeki e, tıp ilminin de ifade ettiği üzere e, mide ile beyin arasında bir irtibat var. Evet. Ve midenin doyduğunu beyin algılıyor ve bu algıyı e, komut olarak veriyor ve sizde tokluk hissi oluşuyor Hı. ve iştahınız olmuyor, yemek istemiyorsunuz. Ama size o e, hissi veren beyindir, e, mide değildir. Hı. Ee, e peki o irtibatın e, sağlanması e, deniyor ki bir gecikme olur. Yani midenin doyma hattına gelir gelmez beyin onu hemen algılamaz. Belli bir zaman vardır. Dolayısıyla o zaman geçtiği zaman yani siz diyelim ki e, sofradan aşk kalktınız zannediyorsunuz. Aradan belli bir zaman geçip o iletişim beyne ulaştığında sizin tokluk hissi verecektir ve karnınız acıkmış olmayacak. Bunu şurada da görebiliyoruz. İşte yemek yavaş yemek yiyenler veya yemeğe ara verip işte araya kalkıp özellikle Ramazan-ı Şerif'te iftar vakitlerinde işte akşam ezan okunduğu zaman bir çorba içip işte hurma su içerek daha sonra namazı kıldıktan sonra sofraya ikinci kez oturulduğu zamanki hal ile işte iftar vaktinde sofraya oturulup ezan ile tıka basa yemek arasında fark var. E, i̇kinci kısımda ikinci şekilde işte bir ağırlık basması, e, bir sıkıntının olması, midede sıkıntıların olması ama birinci durumda ise e, kişi kendine bir kuvvet buluyor. Hatta bir açlık da hissetmiyor. Hmm. Savura kalktığı zaman da savuru kuvveti yapabiliyor. Ve böylece o gününü de güzel oruçlu bir şekilde geçirebiliyor. Hı. Ama diğerinde e, iftar vaktinde o ara vermediğinden dolayı, yani beyni o komut gitmeden zaten istihabatını çoktan aşmış oluyor. Daha sonradan e, hem e, rahatsız oluyor hem de sahur vaktinde iştaha olmuyor. Hı. Çünkü daha yediklerini hazmetmiş değil. Oysa önünde uzun bir gün var oruçlu geçirmesi gerekir. Hı. Orada da büyük sıkıntılar çekebiliyor. O yüzden e, siz sünnet üzere zaten yemek yediyseniz e, aç kalkmış olmuyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla anneniz de aç kalkmana ben razı değilim demesi burada annenizin sözünü de yerine getirmiş oluyorsunuz. Hı hı. Hakikatte. Yeter ki o aradaki fasılayı verebilelim. Ona itibar edebilirim. Ama tabii bunu güzel bir lisan ile de anlatarak yapmak lazım. Evet hocam. E, bu soruyla birlikte vaktimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak dua babına neler söylemek istersiniz? Rabbim içinde bulunduğumuz şu durumlarda bizlere birlik, beraberlik ki en fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdir. Nasip eylesin inşallah. İç ve dış düşmanlara karşı galibiyet nasip eylesin. Ölmüşlerimize de rahmet eylesin. İnşallah bol bol birbirimize dua edelim. Müslümanların birliği kususunda dua edelim. Düşmanlarımızı iyi tanıyalım. Din düşmanlarını iyi tanıyalım. Ve bu manada ne yapması gerekiyorsa yaratılış kayesine hizmet etmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Oluruz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmi Alip programımızın sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden tamam. bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.